Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Ves salatu vesselamü ala eşrefil enbiya ve'l merselin. Nebiyina Muhammed ve ala âlihi ve ashhabihi ve men tabi'ahum bi ihsan ila yevmid din. Ama بعد Şeyhül İslam Muhammed İbn Abdülvehab'ın Kitabü tevhid ad-risalesinin şerhine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Değerli kardeşler, en son geçen hafta Sihir çeşitlerinden bazılarının türlerini açıklandığı babı almıştık, öğrenmiştik. Orada İyâfe'yi, eyafenin ne olduğunu, Tark, ne manaya geldiğini, Ottyara, bunların ne olduğunu, ve hepsinin Cibit'ten olduğunu söylemiştik. Hatırlarsanız. Buradaki Cibit neydi? Evet, sözlük manasında Cibit demek Ma hayra Fihi. Kendisinde hayır, hayır bulunmayan şeylere cibit denir. Evet. Buradaki manası ne onun? Sihirden. Evet. Sihirden bir çeşit oldu. Sihir oldu. Selefin sözlerinde de ciptin sihir, kahinlik ee, gibi ee, şeytan olduğu gibi rivayetler var. İyafe neydi? Kim söyleyecek bize İyafe'yi? Tolgasan söyle İyafe'yi. Evet Eyüp. Sesleri ve isimleriyle mi? Ha. Ha. Kuşları korkutarak uçurtup yani yerlerinden oynatıp hareket ettirip onların uçuşlarından ne yapmak? Uğur ya da uğursuzluk beklemek. Yani ayafe hem kuşların uğuruyla alakalı hem de kuşların uğursuzluğuyla alakalı. tarq ne Hasan? toprağa çizgiler çizerek e, buna bundan hareketle ne yapmak? E, hayır beklemek. Anlatmıştık tavsiliyle. Yere böyle aşva iyi olarak rastgele düzensiz bir şekilde çifter çiftler çizgi çizilip sonra aynı şekilde silinerek yapılan bir e, eylem. Sonra tıyara demiştik Mehmet. Tıyara uğursuzluk. uğursuzluk. Neyden uğursuzluk bekliyorlar? Her şeyden, yani özel manada kuşlardan, genel manada yani zamandan, mekandan, duyulan ve görülen her şeyden yapılan uğursuzluğa, beklenilen uğursuzluğa ne deniyor? deniyor? Önümüzdeki hafta, onlarda zaten bununla ilgili muallif rahimahullah, özel bir bab açacak, zikredecek. Evet, bunların her birinin sihirlen bir alakası olduğunu söylemiştik. Özelde ve genel manada sihirle alakalarının olduğunu şerh edip açıklamıştık. Bu hafta Allah izin verirse ve alif rahimahullah'ın babun mâ fil kuhhâni ve nahvihim. Kâhinler, yani medyumlar, gelecekten haber verenler ve bunlara benzer kimseler hakkındaki bab. İkaz ederseniz Senis müellif rahimehullah bu, bu babtan ve önümüz bu babtan önce ve bir önceki babta bize sihir babını, büyü babını açıklamıştı. Büyü babından bahsetmişti. Büyü ile bu kuhhan, vel kahine vel kahin medyum demek. Bunlar çoğulu kuhhan, kahinin çoğuludur arkadaşlar. O Arapça görmüş olduğumuz ifadede kuhhan ifadesi kahinin çoğuludur. Bunun manasıyla alakalı farklı görüşler var. Arraf da gelecek biraz sonra. Arrafın da ne olduğunu açıklayacağız. Ama bunlar genel manada gelecekten haber veren kimselere kâhin denilir. Türkçe de zaten bu manada kullanılmakta. Bu kâhinlikle kehanette bulunmakla büyü yapmak ve büyüde bulunmak arasında bir ne var? Aslında bir bağlantı var, bir İlişki var. Nedir o ilişki? Her ikisinde de ne var arkadaşlar? Şeytanlardan ve cinlerden yardım onlardan yardım talebinde bulunma konusu var. Sihir babında açıklamıştık zaten. Sihirin neden küfür olduğunu açıklarken bunlara değinmiştik. Kahinler de aynen bu şekilde eğer bir şeyden haber vermek istiyorlarsa Aleyküm Selamun Allahü Aleyküm, aleyküm Selam Bir şeyden haber vermek istiyorlarsa, ne yapıyorlar? Şeytanlardan ve cinlerden yardım alıyorlar. İlim ehli diyor ki, biliyorsunuz her, insan, her insanla birlikte gezen, her insanın yanında bulunan bir ne vardır? Şeytan Karin. Yani şeytan dost. Yani onun yanında gezen, dost derken onunla bitişik, onunla dolaşan bir şeytan var. Diyor ki ilim ehli bu kahinlere bu şeytanları ne yapıyor? Yakın şeytanları, beraberinde gezenleri haber getiriyor. Onlarla birlikte bir ittifak ettikleri için, anlaşma yaptıkları için. Bu kâhinler onlardan istihane de yardım da bulundukları için. Tabii o şeytanlara da biliyorsunuz, daha önceki baplarda açıklamış, anlatmıştık. allah Teala bir şeyin hükmünü verdiği zaman semada melekler ona itaat etme adına itaat ederek kanatlarını ne yapıyorlar? Melekler yere vuruyorlar. Ve biliyorsunuz oraya gelip kulak hırsızı olan neler var? Bazı şeytanlar var. Tabi bunlar Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamberliği döneminden önce, peygamber olarak gönderilmeden önce ilim ehli diyor ki çok yaygındı. Yani gökyüzünde böyle e, verilen emirleri allah Teala'nın buyruklarını ne yaparlar? Dinlerler. Sonra birbirlerini her tabakada, gökyüzünün her katmanındaki bir altlarında bulunanı aktarırlar. Ta ki en son yeryüzündeki neye gelir bu? Kahine gelir. Bu kahin de bunu alır. Buna ne haber? 99 tane yalan. yalan ekler. 99 tane yalan ekler. Söylediği şey bir tanedir doğru. Söylediği yalan 99 tanedir. Rivayette aynen bu şekilde geliyor. Tabi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderilmesiyle gökyüzüne yapıldı arkadaşlar. Nelerle kuşatıldı? Ateş toplarıydı. Kim bu cinlerden, bu şeytanlardan böyle bir kulak vermek isterse buna muvaffak olamıyor. Eğer kulak verip bir şey çaldığı zaman, bir şeyi duyduğu zaman kaçıp aşağıya götürmek istediği zaman da ne oluyor? Hemen ona bir ateş topu Allah Teala'nın kelamıyla ifadesiyle Kur'an'ın kelamı diye yetişiyor onu, yakalıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam döneminde gökyüzü diyor ki ilim ehli, alimler daha da çok ne yapuluyor? korunaklı bir hale getiriliyor. Bunlardan Ödüyorlar ondan sonra, Peygamber aleyhisselatü vesselamın vefatından sonra, vahiy kesildikten sonra onun vahiy dönemindeki gibi olmasa da gökyüzü yine korunmasına rağmen eski vahiy dönemindeki gibi o şiddetli o sıkı koruma uygulanmıyor. İşte bu şeytanlar ve cinler birbirlerinden aldıkları haberleri aşağıya böyle aktara aktara aktara, aktara. yeryüzündeki şahine, medyuma, büyücüye gelecekten haber verdiğini söyleyen insanlara ulaştır, ulaştırıyorlar. Tabii ne kadar ulaştırdıkları, onlara yetişen o ateş topunun onlara ne kadar izin verdiği de e, yani bilinmiyor ama bunların çoğu yalana yalan katarak ne yapıyorlar? E, haber veriyorlar. Çoğununkisi de zan. Belki bir haber dahi gelmiyor. Çoğunun bir şeyden haber dahi yok. İşte tahmin zan yaparak e, bir ihtimal o yapmış olduğu tahammülün zannını tutabiliyor. Ancak kim bu insanlara giderse, bu insanlara bir şey sorarsa ve o insanların söylemiş olduğu şeyi tasdik ederse biraz sonra rivayetlerde de gelecek o kimselerin 40 gün namazı kabul olmuyor. İmam-ı geldiği rivayete göre 40 gece namazı kabul olmuyor. Bir rivayete göre de Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a indirilene ne yapmış oluyor? şüphe etmiş, kafir olmuşunuz. Yani bu kadar tehlikeli bir durum. Bu kadar vaid tehdidi sert olan bir durum, bir konu, bir husus. Bu sebeple arkadaşlar insan şöyle bir düşünüp teemmül etmeli. Yani bu kahine, medyuma giden adamın cezası buysa, yani 40 gün namazı kabul olmuyorsa, 40 gün namazı kabul olmamakla tehdit ediliyorsa, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a indirilene kafir olmakla tehdit ediliyorsa, siz düşünün, varın, düşünün, kahinin varın, düşünün, kahinin hali, kahinin durumu ne? Nice olur. Büyücünün durumu nice olur. Medyumun durumu nice olur. Allah Azze'yle Kur'an-ı Kerim'de diyor ki, diyor ki, <gülüyor> De ki diyor, şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Bakın, deminden bahsettiğimiz bir hadis vardı ya, Onunla alakalı olarak şu, şu Ara suresi 221-222'de Hal <gülüyor> unebbi'ukum alamen men tenezzelu şeyatîn Şeytanların kimin üzerine indiğini haber vereyim mi? Tenezzelu alâ kulli effâkin esîm O şeytanlar kimin üzerine iner diyor? Her affak yalancı ve esîm, günahkar adamların üzerine Yani bu kahimler, bu medyumlar böyle insanların gidip veyahut da işte maziden bir tarama yapmasını isteyen, geçmişten bir araştırma yapmasını isteyen insanlar var. Yani o da ne diyor ilim ehli? Mesela birisinin evine hırsız girmiş. Bu hırsızlık olayı üç gün önce olmuş, beş gün önce olmuş. Yani geçmişten de haber arayabiliyorlar bu kahinler, medyumlar. E, Bugün ahkar, yalancı insanlar. Tabi bunların üzerine şeytanlar iniyor. Kur'an'ın nasıyla? Ve Kur'an'ın nasıyla bunların vasıfları özellikleri ney? Günahkar ve çok aşırı hatta aşmış yalancı kimselerdir. İlim ehli diyor ki kahin ve medyum kimseler kafir kimselerdir. Kafir olmuşlardır. Niye kafir olmuşlardır? Çünkü bir kere bunlar bu görevi kabullenerek bu görevi iddia ederek ne yaparlar? Ne neyi iddia ederler? ne söylerler? Biz zaten bunu diliyle söylerler derler ki biz gayb ilmini ne yapıyoruz? Sahibiz biliyoruz. Gayb ilmi bize geliyor. Biz biliyoruz derler. Halbuki Allah Teala Kur'an-ı ne diyor? "Kullahu ya'lemu men fis semawati ve men fil ardı el gaybe illa Allah." De ki yerde ve gökte olanların hiçbiri gaybı bilemez. Ancak Allah bilir ayetin sarih ifadesiyle, açık ifadesiyle, Nemr suresi 65. ayette, kul, la ya'lem men fissemavati vel arda, el gaybe vel ardi, el gaybe illallah. Yerde ve gökte olanların hiçbiri gaybı bilmez, ancak gaybı Allah bilir. Bu kahin bu medyum ne iddia ediyor, ne söylüyor? Ben diyor, gaybı bilirim. Gelecekten haber Veririm diyor. İkinci husus, onların kafir olduklarını anladığımız husus. Bilim ehli diyor ki, bizler hatırlarsanız, daha önceki derslerimizi de ifade etmiştik. Bu cinlerin hizmet verdiği kimseleri, bu cinler şirk olan vesilelere ne yapıyorlar? Sevk ediyorlar, yönlendiriyorlar. Bu kimselerden, medyum olan, kahin olan kimselerden kendilerine kurban kesmelerini öyle ki tavuk olsa, öyle ki yonad olsa, öyle ki koç olsa, öyle ki sinek olsa veyahut da bununla benzer şeyleri, şirk vesilelere tutunmalarını istiyorlar ki cinler o kimselere ne yapsın? Bu hizmeti versin. Bu hizmeti onlara sunmuş olsun. Şimdi Muallif Rahimahullah burada bize hadis ee, zikrediyor. Diyor ki رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيْهِ اَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِي صَلَّ اللّٰهُ وَلَيْسَلِمْ i̇mam Muslim sahihinde rivayet ettiğine göre kimden rivayet ediyor i̇mam Muslim? Tabi direkt Peygamberimizin hanımlarından birisinden değil. Onların kanalıyla, onların yoluyla Peygamber aleyhisselatü hanımlarından birisinin veya bazılarının rivayetine göre Nebi aleyhisselatü vesselam şöyle buyuruyor. Men اَتَى عَرَّافًا <gülüyor> Kim bir arrafa gelirse Diyorlar ki ilim ehli aslında arraf kelimesi geniş. Yani içine kahini, medyumu, müneccib, yıldızlara bakıp da onlardan böyle gelecekle ilgili haber veren, herkesi içeren bir nedir? Genel isimdir diyorlar. Arraf. Yani kim böyle medyuma, kim böyle kahine giderse veya gelirse, feseelehu an şeyin, ona bir şey sorarsa, ona herhangi bir şey sorarsa, fesaddeqahu ve sorduktan sonra da onu tasdik ederse ona inanırsa onu doğrularsa <gülüyor> lem tuqbal lehu salatu 40 yomen onun 40 gün namazı kabul olmaz diyor onun 40 gün namazı kabul olmaz Tabi imam Müslim'in sahihinde rivayet etmiş olduğu o hadisin lafızı tam bu şekilde değil müellif rahimehullah burada zikrettiği gibi i̇mam Müslim'in önce hadis açısından açıklayalım, ifade edelim. İfadesi şu şekilde. Kim bir arrafa gelirse ve ona bir şey sorarsa... Aleyküm selam. Kim bir arrafa gelir, medyuma gelir, kahine gelir ve ona bir şey sorarsa... Müslim'deki rivayette ona tasdik eder, ona inanırsa yok... Bu ona inanırsa, tasdik ederse, onu doğrularsa ifadesi nerede var? Müsned Ahmet'te. İmam Ahmed'in Müsned'inde var. Ne olmaz? Yani kim ne olur? Kim bir arrafa kahine, medyuma gelir ve ona bir şey sorarsa 40 gece diyor İmam Müslim rivayetine. 40 gece onun namazı batıldır. Yani namazı kabul olmaz diyelim. Namazı kabul olmaz. Namazı kabul olmaz. Sonra açıklayacağız. Namazı kabul olmaz ne demek? Yani bir adam hata etti. Ve gitti bir büyücüye. Pardon. Gitti bir kahine, medyuma. Ancak bu hatasını da öğrendi. Gördü, tövbe etti. Ya tövbe etmedi ama namazını kılıyor bu adam. Bunun bu amelinden dolayı 40 gün kılmış olduğu namaz kılsa bile hiç kabul olmayacak mı demek? Yoksa bunun namazından alacağı sevap kesinlikle ona ulaşmayacak. Bu sevaptan mahrum olacak mı demek? Hangisi? İkincisi. İlim ehlinin de açıkladığı gibi. Normal şim, hadisi düz okusan dersin ki bak bunun namazı olmayacak? Boşuna kılmaz mı? Hadise diyor Kim içki içerse bir vakitede onun onu için kırk namazı kabul olmaz diyor. Buradaki nef yolunan, dolunan, namazın kabul olup olmaması mı, yoksa namazın kıldığı namazdan sevabı alıp almayacağım. İlim ehlinin cumhurun çoğu ne diyor? İkincisi. Yani bu adam sevabından ne olacak? Mahrum olacak. Çünkü bir namaz ancak ne zaman kabul olmaz? Batıl olur. Söyleyin. Namazın şartları yerine gelmezse, adam abdestsiz namaz kılarsa adama dersin ki sen namazın Bağatılır. Yahut namazın sahih olmasına mani olan engeller vuku bulduysa mesela adam elbisesinde necasetle namaz kılıyor. Elbisesi necasetli. Veyahut da gasp etmiş olduğu zorla ele geçirmiş olduğu zorbalıkla ele geçirmiş olduğu toprakta namaz kılan adamın namazını sahih olarak görmeyenlere göre ki böyle mezhepler var bu yani sünnette. Hanbeliler ne diyorlar? Gasp ettiği, e, zorbayla, zorbalıkla, zorla ele geçirdiği bir arazide bir insan namaz kılarsa toprak parçasında onun namazın olmaz diyor. Kabul olmaz. Yahut gasp edip zorla çaldığı böyle elinden koparıp çekerek aldığı elbiseyle namaz kılarsa namazın olmaz diyor. Kabul olmaz diyor. Yani namazın kabul olmamasını söyleyebilmek için böyle şeyler gerekiyor yani şartlarını yerine getirmemiş olmak. Ama bu adam bütün şartlarını, erkanını yerine getiriyor. Vaciklerini yerine getiriyor. Her şeyini yapıyor. Bu adama namazın kabul olmadı diyebilir miyiz bu manada? Bu manada diyemeyiz. Hangi manada diyoruz? Peygamberimizin bu sözü hangi manada? Sevabı. Sevabını. Aldığın sevap senin o gidip işlediğin günah karşılığında ne yapacak? Gidecek senden. Sen ondan hiçbir şey istifade edemeyeceksin, faydalanmayacaksın. Aslında burada Şeye işaret var. Onu bir sonraki hadise beraber e, açıklayacağız. Peki arkadaşlar bu hadise İmam Müslim'in lafzına göre ne anlıyoruz? İmam Müslim'in lafzından çok anlıyoruz. Bir insan tasdik etmese de, doğrulamasa da gidip bir kahine gelecekle ilgili ondan istifade etmek için bir şey sorarsa ki, evet doğru söylüyorsun falan demeden önce sormasıyla birlikte, mücerret olarak sormasıyla birlikte bu günahın içine ne yapmış olur? Girmiş olur. Bu günahın içine girmiş olur. Az sonra zaten ilim ehlinin görüşlerini açıklayacağız. Yani kahine, medyuma gidip ona bir şey sorup onu tasdik edenin hükmü nedir? İşlemiş olduğu küfrün çeşidi nedir? Küçük küfür müdür? Büyük küfür müdür? Milletten çıkaran, dinden çıkaran büyük küfür müdür? Küçük küfür müdür? Bunlara Az sonra inşallah değineceğiz. Kahinler arkadaşlar, medyumlar ve gelecekten işte bu manada haber verenler, hem de söylediğimiz gibi birçok e, metotları kullanarak aslında gelecekten haber veriyorlar. Bunlardan bir tanesini söyledik. Dedik ki kendilerine o kulak hırsızlığı yapan şeytan macinlerden gelen haberler aracılığıyla ne yapıyorlar? gelecekten haber vermeye çalışıyorlar böyle yalan söyleyerek. Bazen e, ne yapıyorlar? İlla gökten okula hırsızlarının hırsızlığının getirmiş olduğu habere bağlı kalarak değil, ona muhtaç olarak değil. Bizatihi yani böyle yeryüzünde gezen o gökyüzünde kulak, arınma, kulak hırsızlığı yapmasına, bir şeyler çalmasına ihtiyaç duymadan, böyle biliyorsunuz cinler ilim diyor ki yeryüzünde çabuk dolaşan gezen, uçan insanlar, şey yaratıklardır. E, bunların getirmiş olduğu haberler var. Bunların getirmiş olduğu haberlerden dolayı onlara istinaden haber verebilirler. Üçüncü olarak da diyorlar ki yani aslında yalan söylerler. Direkt böyle yalan söyler. Ama ya tutabilir ya da ne yapabilir? Tutmaya da bilir. Muallif Rahimahullah bize burada Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan bir hadis naklediyor. Onun rivayet etmiş olduğu bir hadisi bize naklediyor. Hemen bir sonraki hadis. Diyor ki Ebu Hureyre radıyallahu anh onun nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال. Nebi Aleyhissalatu Vesselam şöyle buyurdu. Men ata kahinen Kim bir kahine gelirse fa kahu, onu tasdik ederse, onu doğrularsa bima yaqulu söylediği o şeyde, "Fakat kafar bima unzila ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene kafir olmuştur. İndirilerini inkar etmiş olmuştur. Deminden ayet okuduk. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilen şey ne arkadaşlar? Neymi suresinde ne dedik? Ne diyor Allah-u Teala? قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ الْغَيْبَ illa اللّٰهِ Muhammed aleyhisselatü aleyhi ve sellem'e indirilen ayet bu. İndirilen bu. Kur'an ayetlerinden bir tanesi bu. De ki, yerde ve gökte olanlardan hiç kimse gaybı bilemez. Ancak gaybı Allah bilir. Eve insan kalkıp gidip kahine gidiyorsa, e ona bir şey sormuş oluyorsa gelecekle alakalı bir şey, işte veya yani kahin derken bunları örneklerken yani aynı şey el falını da bunun içine kazdı. Kahve falını da bunun içine kazdı. Anladınız mı arkadaşlar? Veya işte bu, bugün modern alışveriş merkezlerinde var, değil mi? İşte ne yazıyor orada Böyle reklam yapmışlar işte böyle geleceğinizle alakalı. Ee, fal bakılır, fal şeyleri yapılır diye böyle yazıyor. Yani i̇lla aklınıza böyle köhne, cadı kadın böyle kazanda böyle özel karışımlar kazan, e, karıştıran e, burnu böyle uzun böyle şeyler aklınıza gelmesin. Bunlar da var. Bunun dışında bugün modern çağda artık dediği gibi internet üzerinden, alışveriş merkezlerinden çarşıya pazarda böyle yanınıza gelip falınıza bakayım diyen insanlardan tutun da birçok çeşitli bunların var. Şimdi bu hadis arkadaşlar, bu hadisi Ebu Davud rivayet ediyor. Aslında bu hadisi Sünen. ashab Sünen dediğimiz dört Sünen kitabının müellifi de rivayet ediyor. Kimdir bunlar? Ebu Davud, Ahmet. Tirmizi, Nesai ve İbn-i Mace. Sünen kitapları bunlar. Sünen. Tamam mı? Sünen kitapları bunlar. Ve Ahmet de rivayet ediyor. Yani bu hadisi beş tane ilim ehli Rivayet etmiş oluyor. Burada bize Müellif Rahim Ahullan etmiş olduğu hadisin bu senedinde, Ebu Hureyre'nin senedinde bu Ebu Davut'un rivayet etmiş olduğu hadisin senedinde bir kopukluk var diyor ilim İnkıta var. Bir kopukluk var. Ancak bu hadisten sonra gelecek olan rivayetler ve bunun dışındaki aynı manadaki rivayetler hepsi bir araya geldiğinde ne yapıyorlar? Bu metni hadis ilmi olarak güçlendiriyorlar. Bu hadisin diğer şahitleri şevahit deniyor. Şahitleri var. Onlar bu hadisine ne yapıyorlar? Destekliyorlar, güçlendiriyorlar. Ve bu hadiste ne olmuş oluyor? E, hasen derecesine en azından hasen derecesine ulaşmış oluyor. Hasen derecesi biliyorsunuz zayıfın üstünde sahihin altında bir derecedir. Ancak e, amel konusunda sahih gibi kendisiyle ne yapılır? Amel edilir. Şimdi burada bu hadiste ve buna benzeyen e, buna benzeyen ve bunun manasında olan, gelecek olan hadislerde bir büyücüye gidip o büyücüyü söylediği şeyde tasdik etmenin küfür olduğunu söylüyor Bir önceki hadiste ise 40 gün namazının da 40 gece namazının kabul olmadığını söylüyor. Şimdi inimehli bu hadise bakarak hep söylüyoruz ya yani bütüncül olarak bakıyor elimehli. Bütün delilleri göz önünde bulundurarak hüküm veriyor. Cahil tabakası gibi değil. Kâhil tabakası alıyor hadisi, aa bak diyor, tamam kafirmiş. Cahine giden, büyücüye giden. Peygamber diyor, da artık sen niye uğraşıyorsun? İlim ehli, böyle büyücüye gidip, ona soru soran ve onu tasdik eden insanlar hakkında, bu hadisleri göz önünde bulundurarak hüküm vermişler. Tabi ilim ehlinin tümü şu konuda ittifak etmiş. Diyorlar ki, kim? Mutlak olarak, genel manada, o gittiği kahinin gaybı bildiğini inanarak, iddia ederek gidiyorsa bu adam ne olmuştur? Büyük küfre düşmüştür diyorlar. Çünkü mutlak gayb. Gayb kimin elindedir? Allah'ın. Ama yani buna haberler geliyordur. Bu da aslında mutlak olarak gayb bilmez ama işte böyle ona haber geliyordur diyerek giden adam hakkında ne olmuş? İhtilaf olmuş. Şimdi i̇lk hadisten dolayı 40 gün namazı kabul olmaz hadisinden dolayı İlim ehli diyor ki bunun küfrü oraya giden medyuma giden kahine giden adamın küfrü nedir? Küçük küfürdür. Ne alakası var? Ne alakası var arkadaşlar? Bir bağlantı kurabiliyor musunuz? Ha 40, 40 gün boyunca namazının kabul olmayacağı söyleniyor. Bu adam eğer gittiği kahin, gittiği medyuma gider gitmez tasdik edip onun söylediğini işittiğini tasdik etmesiyle büyük küfre düşmüş olsaydı, onun namazı 41'de de olmazdı. Kıyamete kadar da kılsa tövbe etmediği sürece kabul olmazdı. Bakın görüyor musunuz? İnce bir fehim anlayış. Hadislere elimehli nasıl yaklaşıyor? Ama kimi cahiller var ki bodozlama önce hadisin sıhhatine bile bakmıyor. Hadisi görüyor hop kendi mezhebini de destekliyorsa atlıyor ise bile bunu ilim ehli nasıl anlamış, alimler nasıl anlamış, ulema nasıl anlamış bilmeden, onu değerlendirmeden bakıyorsunuz ki eline böyle etiket makinesini almış şakşuk şakşuk ona buna kafir adamın basa basa basa basa çarşıda orada burada geziyor. Halbuki kendisi cahil. Kör cahil. İlk görüş bu. Bu giden adamın küfrü hani ikinci hadiste Muhammed'e indirilene kafir olmuştur. Sözündeki küfür diyorlar ki kufrun aşağır yahut kofrun ne kofr küçük küfürdür. Ne binaen küçük küfürdür? Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ın buradaki sözüne binaen 40 gün namazının kabul olmaması sözüne binaen. İkinci görüş arkadaşlar ikinci görüş Diyorlar ki, ilim ehlinden bazıları o kahine gidip, medyuma gidip, soru soran i̇mam Müslim'in rivayetindeki soru soran lafzını da kayda değer bularak, göz önünde bulundurarak diyor ki, büyük küfre gelmiştir. Bunun diyorlar şeyi ne olmuştur? E, durumu, dinden çıkmış bir insan durumu olmuştur, kafir olmuştur. Diyor. Üçüncü bir görüş, İmam Ahmet İbn Ambel'den rivayet olunuyor bu. Diyorlar ki, İmam Ahmet İbn Ambel'in şöyle diyor. Bu konuda diyor söylenmez. Küçük küfür ya da büyük küfür. Hadi büyük küfür. Hadis diyor olduğu gibi ne yapılır? Nakledilir. Yani korkutmak için. Aslında bu üçüncü bir görüş olarak zikredilme edebilir. Zaten ehli sünnetin ve cemaatin görüşü budur. Vaid içeren, tehdit içeren ayet ve hadisler anlatıldığı zaman insanlar korksun diye ne yapılır? Ha bak burada küfür deniyor ama bu küçük küfürdür. Kafana takma sen gözünde büyütme. Korkma denmez. Velev o küçük küfür olsa bile. Hani komşusunun kim? Komşusu kendisinden emin olmayan, şerrinden emin olmayan kimse ne diyor? İman etmemiştir diyor. Komşusu şerrinden emin olmayan kimse iman etmemiştir. Diyor. Şimdi bu hadisteki iman etmemiştir ifadesi neyi nefiy ediyor burada? Kamil olan bütün imanı nefiy etmiyor. Burada ne şey yapıyor? İma, yani kemalini nefiy ediyor. Yani imanın kemalini nefiy ediyor. Yani ne demek imanın kemalini nefiy ediyor? Yani imanı ne değildir? Tam, tam değil. kamil değildir. Yoksa bu adam kafirdir demiyor. Ama bizler korkutmak istiyorsak bir insanı, komşusuna eziyet veren bir insanı ne diyeceğiz? Bak Allah Resulü aleyhissalatü vesselam böyle oluyor. Ama eğer bir adam tekfirciyse, şeyse, radikal ise ona buna pat küt pat küt yapıştırıyorsa ona da açıklayacağız bak. Yani bunun manası, burada nef yollanan iman ne değildir? El-iman, el-mutlak değildir. Mutlakul iman. Yani i̇manın kemali bir cüz'ü yani ne yapılmıştır burada? Nef bulunmuştur. Anladık mı arkadaşlar? Aradaki farkı ve tafsilatı. Ama önemli olan burada arkadaşlar, o kahine giden adamın hükmünün ağır olduğu, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sözüyle, ifadesiyle o peygamberimize indirilene kafir olduğu, onu inkar ettiği, dediğimiz gibi siz de düşünün varın düşünün ki o kahinin medyumun durumu nasıl olur nicedir. Müellif rahimehullah devamla diyor ki vel-erbaati vel-hakimi ve qala sahihun ala şartihima. İne arbaa dediğimiz kimdi onlar o erbaa 4 Şinan Sahih'i, Tirmizi, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai, İbn Mace ve Hakimi rivayet ediyor. İmam Hakimin Müstedrek adlı bir eseri var. Bu kitabında Buhari ve Müslümin rivayet etmeyip onların şartlarına uygun olduğunu söylediği hadisler var. Ancak tabi bu hadislerin hepsi hakimin söylediği gibi iddia ettiği gibi Buhari ve Müslümin şartına uygun değil. Hatta neler var zayıf hadisler? Hatta uydurma hadisler var. İmam Hakim mütesahil hadis ravileri konusunda bu manada gevşek davranmış bir alimdir. O'nun direkt bu sözü olmaz? Hadisler tarafından. Yani müstedrekinde rivayet etti diye hemen o hadis alınıp ne yapılmaz? Amel edilmez. Ona diğer alimlerin muvaffakat etmesi lazım. Yani elekten geçmesi lazım. Bazıları var. Tarikatçılar geliyor diyor ki ya kardeşim fayda bakımından söylüyorum. Konumuzla alakası yok. İşte allah Teala Adem aleyhisselam cennetten kovduğunda Kafasını kaldırıp baktığında arşta la ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazısını görüyor. İşte allah Teala nereden bildin bunu? Diyerek Adem aleyhisselam peygamberimiz de tevessül ediyor Allah-u Teala'ya. Allah-u diyor, Teala nereden biliyorsun sen bu Muhammed'i? Ben henüz göndermedim bunu. O da işte arşın bir tarafında böyle yazdığını gördüm diyerek Adem aleyhisselam allah Teala'ya bunu haber veriyor. Diyor ki mutasamvufa tarikatçi tesavvuf ekolü. Kardeşim bu hadis hakimde Hakim, müstedrekinde hakim rivayet etmiş. Karşısında yakalayınca cahili, ilim mehlinden olmayan ve ilim talebesi olmayan bir kimse yedirebilir. Ama biraz okumuş bir kimse ise der ki, hakimde olabilir. Ama sahih mi? Zayıf mı? Ravilerinden bir inceleyelim. Alimler ne demiş? Gerçekten de ince, alimler incelemişler. Bir de bakıyorsun ki iman hakimi zayıf dedi. Hatta uydurma hadisler rivayet eder dedi. Adamdan rivayet olunmuş. Hakimi rivayet ettiği bir hadis. Hadis uydurma bir hadis. Ama bilmeyen adama ne yapıyor biliyor? Bunu yutturabiliyorlar, yedirebiliyorlar. Hatta ben bir tanesini telefonla aramıştım. Böyle bir kitap yazmış. Kitabında bunun zikrediyor. diyor. Dedim sizin bu hadis olarak getirdiğiniz e, hadisin za zayıf gören birçok sizin de kabul ettiğiniz alem, alimler var. Bey Haki var, Molla Ali Kali var, Kahri var, var. İbnül Cevzi var. Bunların hepsi bu hadisi zayıf görmüşler. Hatta uydurma görmüşler birçoğu. Adamın verdiği cevap şuydu. Bu büyük bir, onların tayfesinden bir adam. Telefonla bir bayramda görüşmüştük. Böyle yanımızda birileri vardı. Tekirdağ'dan almıştık. Ya bu kitaptan biz 35, 35 bin tane bastık. Bunu o kadar kimse okuyup görmedi desem mi gördün? Aynen vermiş olacak, buydu. Neden? Çünkü ilim yok. Cahil insanlar. Hakim müstedir rivayet etmiştir deyince ne yapıyor? Olaya böyle hemen ee, sahih damgasını vurarak kabul ederek insanlar arasında yayıyor. Hakim mütesahil bir alimdir. Onun hadislere olan sahih hükmü ne yapılmaz? Hemen öyle gözü kapalı, alınmaz. Elekten geçirip alimlerin sözlerinden ne yapılması lazım? Analiz edilmesi lazım. Yani ne demiş hakim? Sahihun ala şartıhime. Hakim şu az sonra gelecek olan Hadisle alakalı demiş ki bu hadis Buhari ile Müslüm'ün şartına uygundur demiş. An-Ebi Hureyre An-N-Nebi sallallahu aleyhi ve sellem an nebi sallallahu aleyhi ve sellem Men ete arrafen Kim bir arrafa gelirse Ne demiştik? Arraf neydi? Bütün kapsayan, bütün hepsini içeren Ev <gülüyor> kahinen yahut kahine gelirse, de diyor gelecekle alakalı haber ver. Fasaddaka bima yaqul mesulidina inanan kimse bunlara gelip onlara söylediğine inanan kimse fakat kefer بِمَا unzila ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmıştır inkar etmiştir indirileni küfür etmiştir kafir olmuştur Deminden az önce o tafsilatı açıkladık. Yani dedi ki kim gerçek olarak mutlak manada bu kahinin, bu arrafın bu medyumun gayb ilmine sahip olduğuna inanarak gidip ona bir şey soruyorsa, bunun küfrü büyük küfür. Ama miskin, zavallı. İşte gidiyor. Tamam Yani. Diyor ki işte, falanca kızım var. Kiminle evlenecek veya evlenecek hakkında bir bilgi alabilir misin? Bize getirebilir misin? diye böyle onun da aslında gaybı bilmeyip veya gaybı bilip ama cüz'i manada bildiğini şeytanlardan ona gelecek olan haberlerden haberler sayesinde çalınan haberler sayesinde haber verdiğine inanıyorsan bunun küfür nedir arkadaşlar? Küçük küfür ama bu da tehlike üzerinedir. Yani küçük küfür diyerek böyle ne kadar kurtardın paçayı. Bu büyük küfre göre güzeldir. Diyemeyiz denmez. Bu da çok tehlikelidir. Bunun evet. uzak durulması lazım. Ve li ebi ya'la bisenedin ceyid Yine Ebu Ya'la'nın ceyid bir isnatla rivayet etmiş olduğuna göre Anib-i Mesut'tan aynısı. Bu, bu rivayetlerin aynısı ne olmuştur? Rivayet olunmuştur. Mevkuf olarak. i̇bn Mesut'tan. Mevkuf olarak. Ne demek mevkuf? Mevkuf sahabeden direkt sözü. Yani, peygamber'e ne yapılmıyor? İsnat edilmiyor. Peygamber'e isnat olunana ne diyoruz? Merfu. Sahabeye, isnat edilene mevkuf. Tabi'ine istidad edilene deniyor. Maktu, Maktu, deniyor. Maktu deniyor. Yani bu da aynı şekilde ne var? İbn Mesud'dan bu manaları destekleyen rivayet var. Ancak İbn Mesud'un rivayetinde şöyle bir ziyade var. Kim arrafa kahine ve sihirbaza yani büyücüye giderse deniyor. Yani o, o şeyin içinde büyücü de ne yapıyor? Giriyor. وَعَنْ اِمْرَانِ اِبْنِ حُسَيْنِ مَرْفُعًا اِمْرَانِ اِبْنِ حُسَيْنِ'den rivayet olduğuna göre merfu olarak yani peygamberimizden naklediyor. لَيْسَ <gülüyor> minna Peygamberimiz ne diyor? Bizden değildir. لَيْسَ <gülüyor> minna Bu ifade de bizden değildir ifadesi. Hangi manaya geliyor arkadaşlar? Yani kafir midir? Bizim ümmetimizden, İslam ümmetinden değil midir? Yoksa bizim sünnetimiz üzerine, bizim doğru yolumuz üzerine değil midir? Hangisi? Evet. İkincisi. İlim ehlinin açıklamına göre bu. Veyseminnâ men tatayyâra evtutuyireleh. Uğursuzlukta bulunan yahut başkasına gidip kendisi adına uğursuzlukta bulunma talebinde isteğinde bulunan bizden değildir. Yani kendisi uğursuzlukta bulunuyor. Ha bugün karga gördüm. Yahut siyah kedi gördüm. Kara kedi gördüm. Kişlerim rast gitmeyecek. Dedi ot geldi birisine dedi ki ya ben bugün böyle bir şey gördüm acaba nedir? Başkasına sordu. Ev tekehhene ev tukuh hineleh <gülüyor> kahinlik yapan ve kendisine kâhinlik yaptıran bizden değildir. Ev sahara ev suhirale sihir yapan ev ya da kendisine gidip de kendisi için sihir yaptıran bizden değildir. Bunların hepsinin hükmü ayrı hükmü. Yani, sihir zaten biz geçen yazarı direkt söylemiştik. Sihir yapan nedir arkadaşlar? Kafirdir. Birçok delillerini saymıştık. Melekler ne diyordu? İnnemâ nahnu fitnetun felâ tekfur. Öğretecekler adama ne diyorlar? Biz bir fitneyiz. Sakın kafir olma. Ve mâ kefere suleyman velâkinneşşeyatîne keferû. Süleyman kafir olmadı ama şeytanlar kafir oldular. Ama uğursuzluk mesela, büyük, büyük şirk mi? Aslında küçük şirk. Büyük şekilde olabilir. Yani kargayı gördü, ben bu şey koyulmayayım dedi, onu sebep olarak gördü. Ama asıl müsebbibin Allah olduğunu bilerek bu uğursuzluğu yapıyorsa bu küçük şirk. Ama direkt o karganın böyle bir şeye sahip olduğuna inanıyorsa, böyle bir şey varsa bu büyük şirk. Anladık mı? وَمَنْ اَتَى كَاهِنًا فَسَدَّقَهُ Kim bir kahine gelir ve onu tasdik eder, doğrularsa بِمَا يَقُولُ söylediği o şeyde فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme indirilene kafir olmuştur. Dediğimiz üzere. Çünkü allah Teala Kur'an-ı Kerim'de gaybı yalnızca kendisinin bildiğini ne yapıyordu? İfade edip söylüyordu. Varavah Taberani fi'l-awsat bi isnad min hadis ibn Abbas tunqa qawlihi wa man ila ahireh. Aynı şekilde Taberani de bu yukarıdaki hadisi hasen bir isnatla hasen bir senedle farklı şekilde yerleri zikretmeyerek rivayet etmiş. قال البغوي رحمه الله <gâle> العراف şimdi burada El-Nefer Allah bizlere ilim ehlinden alimlerden arrafla kahinin tariflerini bize ne yapacak? aktarıp açıklayacak. Evet. E, oku bakalım. Evet, ne diyor Bagabi? Bagabi Ebu Muhammed El Hüseyin Bin Mesul El Farra der ki arraf, çalıntı ve kayıp türü bazı şeylere götürmek üzere kullanılacak bir takım işaretleri elde ederek işleri bildiğini iddia eden kimsedir. Yani kayıp, çalıntı bu Bagabi'nin tarifi. Bir şeyleri kendisine gidildiği zaman böyle ipuçları araştırarak oradan buradan böyle bir bazı şeyler bularak şeytanından yardım isteyerek haber veren kimse dediriyor. Evet. et. Tamam. Arafın kâin demek olduğu da söylenmiştir. He, yani bunların da aslında bir, birbirlerinin aynı manaya geldiğini söyleyen alimler de var. Evet. Bilindiği üzere kâin gaybi olan geleceğe ait işlerden haber veren kimsedir. Biz dersimizin başında da söylediğimiz üzere diyoruz ki Arraf hepsini içeren genel mana. Bütün bu manaları içeren genel isimdir. Kahini, medyumu, geçmişten ve gelecekten haber veren her şey, herkesin içeriyle ne deniyor? Arraf. Özel manada kahin sadece nedir? Gelecekle ilgili haber veren. Evet. Yine o gizli bir takım şeyleri haber veren kişidir denilmiştir. Evet. Devam et. Abdul Abbas İbni Teymiye ise şöyle der. Arraf kelimesi kâhin, yüneccim, falcı ve benzeri olup da bu yollarla bir takım işlerin bilgisine dair konuşanların hepsi için kullanılan bir isimdir. Evet. Açıkladığımız gibi kâhin ve arraf bu manalara gelmekte. Gâle ibn Abbas son rivayete geliyoruz. i̇bn Abbas'tan rivayet, mevkuf rivayet. i̇bn Abbas'tan mevkuf olarak rivayet edilen bu eser sahittir. İbn Abbas'tan mevkuf olarak. Yani İbn Abbas'ın sözü olarak. Peygamberimize merfu olarak rivayetler ise nedir arkadaşlar? Zayıftır. Batıldır değil mi? Yani peygamberimizin sözü olarak. Nebi Aleyhisselatü vesselam'ın sözü olarak. Merfu olarak bu lafız bu, bu lafızlarla böyle bir hadis yoktur. Batıldır. Ancak İbn Abbas'tan mevkuf olarak senedi sahittir. Tabi İbni Abbas da böyle bir şey ne yapamaz? Kendi görüşüne göre söyleyemez. Yani ilim ehlinden bazıları diyor ki o sebeple bu hadisin ne vardır? merfu hükmü de vardır. Ne diyor hadiste? Oku bakalım Nevent. İbn Abbas da Ebced yazanlar ve yıldızlara bakanlar hakkında bunu yapanın Allah katında hiçbir nasibi olmadığını biliyorum demiştir. He, yani burada ilim ehli diyor ki alimler İbn Abbas i̇bn Abbas bunun Eccim. bunu yapanın Ebced ve müneccim, yıldızlara bakarak bir şeylerden, gaybden gelecekten haber verenlerin diyorlar ki İlmehli zahir olarak küfrünü görüyor. Çünkü ne diyor? Ahirette Allah katında böyle bu adamların neyi yoktur? Nasıl, Nasıl bir payı, Allah'tan alacakları bir sevabı yoktur. Tabi Ebced hesabı yani kullanılan bir hesap kimileri var ki bunu ne için kullanıyor? Biliyorsunuz. Ayetlerden yahut e, hadislerden e, her harfe tabi bu Ebced hesabında her harfin kendine has rakamı var. Bir harfin işte 20, diğer harfin 30, diğer harfin 40 diye böyle bine kadar gidiyor. Rakamları var. Bu ayetleri toplayıp hesap edip çıkartıp kıyametten haber verenler var. E, işte depremden haber veren var. Yani birçok şeyler haber var. Bunlar kesinlikle nedir? Haram olan şeylerdir. İbn Abbas'ın da dediği gibi bunu yapan kimsenin ahirette bir payı yoktur. Ancak bir de var ki eskiden de kullanılmış bu ebced hesabı. Alimler bunu tarih ifade etmek için kullanmışlar. Şiirlerinde mesela. Falanca işte savaş veya falanca mescit mescidinin yapılış tarihini açıklamak için şiir yazmışlar. O şiirin o harfleri ebced hesabına göre hesaplandığında o binanın ne yaptığı şu fil, fi tarihinde, geçmiş falanca tarihte bina edildiğini ne yapılıyor? İfade ediliyor, anlaşılıyor. Peki ne yapmasın? Bu Ebced hesabını kullananlar diye ifade ettiği kimselere bu söylediğimiz kısım, ikinci kısım girer mi? Hayır, girmez. Buradaki maksat, kastımla, murad edilen şey ne? Bugün de hala birçok insanın kitaplarını okuduğu bir zat var, hepinizin malumu. işte cifri hesabına göre diyor. Ebced hesabına göre. Bu ayet bu, bu Risale'lerin, bu kitapların e, müellifini işaret ediyor. Diyor. Açık açık bunu söylüyor. İşte diyor, şu ayetin diyor, şu harfini diyor, şeddeli olarak düşünmeyip de diyor, tek harekeli düşünürseniz, çünkü şedde ne yapar o harfin? Çift okutur. Çift okutur. Yani o, o harfin değeri, rakamı, rakamsal değeri 10'sa onu ne yapar? 20 yapar diyelim. İşte onu 20 yaparsa bu sefer hesap tutmayacak. Diyor ki, bu şeddeli şeddeli olan harfi diyor, tek harekeli okursanız, işte diyor, bu kitapların yazarına işaret eder. Yahut diyor, bu kitaplara işaret eder. Yahut şuna işaret eder, yahut buna işaret eder. Yahut kıyametin şu tarihlerde kopacağına işarettir. Bunlar açık, açık adam kitabında söylemiş Ebced kullanarak. Allah Allah bizi böyle faydasız olan ilimden uzak eylesin. Allah huzurunda e, böyle ameller ve böyle eylemler yaparak hiçbir payı olmayan insanlara insanların peşinden bizleri sürüklemesin. Onların batıllarını bize batıl olarak göstersin. Evet. Devam edelim. Kaç çekilen konular bir. Kur'an'a iman etmek ile kâhini tasdik etmek bir araya gelemeyecek iki iştir. Evet. Açıkladık. Ayette Allah-u Teala ''Ullâhi a'lemu men fissemâvâti vel ardi l-gaybe illallah'' Ama kâhine gidip, kâhinden bir şey sormak üzere nedir? Galpten haber, haber istemek demektir. Yerde ve gekte olanlardan bazılarının gaybı bileceğini iddia etmektir. Bundan bunu yapmaz. Hiçbir zaman bir araya gelmez. Bağdaşmaz. Evet. Kâhini doğrulamanın küfür olduğu açıklıkla beyan ediliyor. Evet. kahine doğrulamak açıklıkla küfürdür. Tabi şimdi Peygamber aleyhissalâtu Vesselamın i̇bn Sayyad'la olan bir kıssası var. Bilmiyorum haberiniz var mı? Aleyhisselatü Vesselam ne diyor ona? i̇bn Sayyad'ı görüyorlar yolda. İmtihan ediyor. Yani kim bir kâhine gidip soru sorarsa, bir şey sorarsa, dan maksat onu tasdik etmek adına, ondan faydalanmak adına sorarsın. Sen gittin bir kâhine, seni götürdüler, sen onu imtihan etmek için bir şey sordun. Yani bu hadisin kapsamına girmez. Anladık mı arkadaşlar? Dolayısıyla görülüyor ki Yani sen o kâhine gidip teslim olarak ondan gelecek olan habere bir şeyler bina ederek gidip sorarsan. Yoksa imtihan etmeye gittin onu orada rezil edeceksin. Allah'ın izniyle. Ve onun yalancılığını ortaya koyacaksın. Ona bir şey sordun. Ee, sen sordun. Bak bu acısı kim bir şey sorarsa diyor. O zaman sen de Muhammed'e indirilen sallallahu aleyhi ve sellem'e indirilene kafir oldun demiş. Peygamberimiz İbn-i e diyor ki senin için diyor içimde diyor şey gizledim diyor. Nedir o diyor? Ayetü'l-Küran'ın Duhan Duhan suresinde e, bir ayeti içinden geçirdiğini söylüyor alimler. İbn Seyyid diyor ki duh duh. Yani ona gelen haber o anda diyor ilim ehli. O an dedi ki biz çalıyorlar şeytanlar yukarıdan vahyi birbirlerine gele gele gele hele Allah Resulü Aleyhissalam onun orada ne yapıyor ortaya koyuyor. Ona gelen oradaki o, o yalanın şeyi, o haber nasıl geliyor ona? Duhan, duman demek biliyorsunuz. Duh diyor. Aleyhisselatü Vesselam da sen diyor yani ancak bu manada, şu manada diyor, sen ancak yani bu kahinlerin kendilerine gelen bu manada haberler kadar haber verebiliriz. O da nedir? İşte bu. En fazla bu. Aleyhisselatü Vesselam ona sonuçta ne yapıyor? Üntihar etmek için bir soru soruyor. Ne olmaz bu? O hadislerin ifade etmiş olduğu tehdidi kapsamaz, içermez. Evet. Bir başkasından kendisi hakkında kehanet gideyip baktıranın durumu. Yani i̇lla, yani kahin, ol, kahin olunca bu tehditlerle karşılaşacağı anlamına gelmez. Gidip bir adama dersen ki ya bakın, ya işte çok kötü bizim olan çok kötü. Ne olacak durumu işte filan gibi gidip de baktırırsa, onun da ilgili tehditler mevcut, okuduk. Evet. Kendisi hakkında sözde uğursuzluk getirecek şeyin ne olduğunu bulması için onu bir başkasına arattıran durumu. Evet. Devam et. Kendisine büyü yaptıranın durumu. Ya kendisine büyü yaptıran demek. Yani beni bana büyü yap da yani ben yoldan çıkayım demek Yani diyor, Birisine büyü yaptırıyor yani. Kendi adına. Evet. Tebced hesabını öğrenip Bununla uğraşanın, ahiretti bir nasibinin olmadığı. He, bundan kastımız hangisiydi? İlk. Özecektim. Evet. Kâhin ile Arraf arasındaki farktan söz edilmiş. Evet. Kâhin ile Arraf'ın arasındaki farkı da bu şekilde açıklamış olduk. O hafta inşallah bunu yeteyelim. Hava Yaz olduğu için, sıcak olduğu için, arkadaşlar öyle günü karşımda gözlerini açık dinlemedikleri için e, her haftaya bir bab şerh ediyoruz. Yoksa ee, devam edebilseniz böyle uyuklamasanız, zihniniz daha açık olsa, neşit olsanız ee, devam edebiliriz. Ama bu onun yetenekim. Subhanakallahumma <Sülüşmeler> <Sülüşmeler> be hamdik. la ilaha